Mekke-i Mükerreme'de bundan 3 sene evvel sabah namazında Haram-ı Şerif'ten çıktım mesafide şöyle bulunduğumuz yerimiz Cihat Oteli'ne doğru gelirken arkadan bir delikanlıyı tanıdığım bir kimseye benzettim maşallah arkasından böyle diyorum daha kendi yüzünü görmedim maşallah maşallah genç adamın erkenden kalkıp haramı ilahiye gelişi tebrik gerektirir maşallahı On defa söyledim belki. Delikanlı döndü ki meğer o tanıdığım kişi değilmiş. Benzetmişim. Yavrucağızım kusura bakma dedim. Seni bir delikanlı tanıdığıma benzettim dedim. Ama sen de benim zaten manevi evladımsın dedim. Hocam tanıyabilir miyim dedi. De ben eski Konya müftisi Tahir Büyükürükçü Hoca deyince. <gülüyor> o hocam dedi. Belki bende 20 bantınız var senelerdir, şu hocamın sesini duydum, bir de kendisini görsem'' diye dua ederdim. allah Zül Celal'in şu ettiği vesileye bakın'' dedi. <gülüyor> Muhterem Kabe'nin karşısında böyle, Resulullah'ın huzurunda böyle, ta Amerika'da dostlar, KON TV'den video kaseti götürmüşler, orada dinliyorlar. Hollanda'da delikanlılar toplantılarında, Konya'daki derslerimizi dinliyorlar. Bir pehlivan, muhterem müminler, bir pehlivan seneler evvel, hocam dedi, dersi kasete aldım dedi, Moskova'da güreşimiz var dedi, dersinizi Moskova'da dinleteceğim inşallah dedi. Bunu, bunu şunun için söyledim, ölmeyeceğim inşallah. Müslümanlar, acil kardeşlerim, ölmeyeceğim inşallah milyonla ve milyonla band sabahı haşre kadar sohbetlerde dinlenecek ve sadakayı cariye haseneyi cariye olarak bunların nuru pır pır kabrime gelmeye devam edecek bu bakımdan baya gönlümde bir rahatlık ve huzur var inşallah